alina ashabına. Bütün peygamberani izan, evliya kiram, mümin müminat, müslüm, müslümat, sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız, akrabayı talukatımızın ruhu payibelerine dağlar başından hak hakile yeksan olan bir fatiha, biz olan arkadaşlarımızın ruhuna bir çıklas bir fatiha. ...Emevi Devleti'nin padişahı... ...Horasan padişahı... ...işte zevkimle, keyfimle padişah olduğu için... <gülüyor> ...bir gün yatağında yatıyordu... ...damın üzerinden... ...küt küt... ...bir ses geliyor... ...kim o? Ne ara olsun damın başında? Deve yitirdim, deve arayıyorum. Hep ibret alalım üstlerinde, işte, düşünelim yani. Kıssadan hasta olmakla alalım. Deve damın üstünde olur mu? Deve damın üstüne çıkar mı? Bunu akıl kabul eder mi? Deve damın üstüne çıkmayacağını biliyorum da Yatağın içinde sabah kadar kapletle, yatmakla Allah'ın rızası bulunur mu? Yani kalkayım, kazanamazı kılayım, teheccüd kılayım, istiğfar okuyayım, tevbe diyeyim Allah deyim, ibadet edeyim demiyorum da, yatakta uzanmışsın, kocaman padişah, her şeye aklın yeter de, Allah'ın rızası bir ayağını uzadı yatmayla bulunur mu bulunmaz mı diyor, ben de senden soruyorum, diyor kaybolup geliyor. Sabahlar içerisine bir düşmüş, dağlanmış, uyuyamıyor, düğünüyor, ağıyor ama ibadet de inemiyor, alışkın diyen. Yani. Öyle sen alışkın ol, abdestini alıp, namazını alıp, seccadeye oturup gözlerini yumup, Mevla'ya boyun büküp gözlerinden dökme, herkese nasip değil. Bu Allah'ın bir kısmı. Allah alemi Erbaht'a bize nasip etmiş bu mesleke. Yalnız insan onu yapacak değil kardeşim. Sabah sene tane altın kaftanlı cariye önünde kırk tane altın kaftanlı gerisinden seksen tane böyle onların arasında geliyor. Erkanı devlet karşısına geçiyor. Emret doluyum padişahım. O devir yani. Tahtına oturuyor. Bir kat bunu diyor o ataş, o sıkıntı, o geceki çektiği meşakkat, o ağır duyduğu sözler unutuyor, oturuyor. Bakmışlar ki kapıyı bir açmış, milleti yarıp geliyor. Ne, e geçebiliyor, ne lübetçi geçebiliyor, ne polis geçebiliyor, ne jandarma geçebiliyor, ne muhafif verebiliyor, doğru gelmiş buraya, elini koymuş masaya. Ne yavrum, ne İstanbul'un demiş, bakmış şöyle vaziyetine, akşamlı deveciye benzer çorabını dışından çekmiş, bir de aba giymiş sırtına, aynı deveci gibi. Ne arıyorsun? babam, sen ne burada benim bura benim da şeyimde? Şeyim ben hana geldim diyor. Sen tanıyor musun diyor, evet. Ben hana geldim diyor. Burası han değerli oğlum, burası benim seray-i humayunum. Yani burası seray-i demiş. Sen öyle han ne zannetme. E senden evvel ki mühür demiş buraya? Benden evvel demiş, babam oldu. Babamdan evvel kiminizi demiş, dedenin, dedenden evvel mi? çektim, daha geçmişlerimin padişahlık. evlattan evlaka kalırdı böyle, siz gelirdi. İşte ben han olduğunu ondan bildim, biri gelip biri gittim mi oraya han diller. Hiç kimse mağrur olmasın, o birisi gelir, o birisi gelir. O birisi gelir, o birisi gider. Bu dünya kimseye kalmaz kardeşlerim. Onun için biz ibadetimize, itaatimize bakalım. Her şeyi düşünüp kafamıza sıkıntı etmeye çalışırız. Allah razı olsun. Yani, bir hocamız olarak, babamız olarak, büyük amcamız olarak, hayırlı evit bunlar. Kimsenin aleyhinde diyerek, yine şurada sohbet olur, senelerce oldu biz bir defa partı ve Şurada olun, şurada olun. Ne lazım bize? Onlar lazım değil. Bize ahirete girerken, ilki Allah'ın rızasını bulup, ölürken Allah, Allah diye imanla ölmek. Bu dünya, bu dünya bildiğiniz gibi değil. Nasıl? Yani, bizden konuştuğum şeylerdi, Nuh Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz, bin yaşına vardı, 950 sene peygamberliğe gittim. Çok vakkası Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl geçtim? Dünyayı diyor, İki kapılı han buldum, buradan girdim, şu kapıdan çıktım, gittim. 1050 sene senede yaşadığımı bu kadar biliyorum. Dünkülere dedim, oturuyoruz, Kur'an'ı gibisiniz, değer mi? Evet. Biraz sonra Fatiha çekilecek. Efendim, iş bitecek çıkıp gideceksiniz, hiç oturduğunuz belli olacak mı yani? O bir haftada oturmuştuk niyet, hiç belli olur mu? Geçen gider, hayat bunun gibi. Üstazımız hayatı diyor, bir insan suya gömülür de böyle alır kafasını çıkarabilir sudan çünkü burnuna kulağına su girecek, çıkarabilir. O suyun içindeki durduğu, dünyadaki duruş, kafasını kaldırıverişi, ahirete geliş olacak. Allah cümlemizi imandan ayırmasın. İnançlı, ben hiç tek kişi kalmayacağız, hiç. Böyle kaç tahta doldu, boşaldı böyle, yedi defa. Dünya doldu, doldu, hıpır, hıpır na doldu. Adem Anisselen bin sene yaşadı. Havva annemiz bin, bin sene yaşardı. Nuh aleyhisselam 50 sene yaşadı şartların çok şeyi var huzurdan haşa efendim yaşı var piravunun birçok yaşı var hep yetmişler yetmişler de biz kalacağız evet imkanı var işte biz Allah gaflet uykusundan uyandırsın gaflet uykusunda inmesin uyuyor diyor peygamberimiz yani gaflet uykusunda uyuyor dünya uyanabilir. Bir ammâ söz şenama diye geçer. Esbîfî de senin dünya Bu sözlerimiz tahrik ederek bizi uyandırsın diye konuşuyoruz. Ben yani dünya uyanalım bu işi ibadeti itadı yerli yerince yapalım inşallah. Allah'ımız haklıktan şimdiden bizi uyandırsın. Amin. Gene rahatsız olduğundan ben. Atlarımı çekin dedi, vezir-i zara çıksın dışarıya, bir oğa çıkalım dedi, İbrahim bin Ertan. Onun gitti ya, dedi gitti. Hızır Ali, aşam ki İlyas Aleyhisselam'mış damın üzerinde gezen, Burada Hızır Ali Aleyhisselam'mış. Yani gelip bunu irşad etmek istiyorlarmış padişaha, Hızır'ını, İlyas'ını Allah'ımız gönderiyor. ara binip de giderkene, bana atımız olsun diyorlar. ellerinden çıkmış yazı. Teskilatlı evdiada Ben bunu birden ne farklı şehirde, müzekki nüfus kitabında çok, çok gençliğinde okumuştum. Daha acı bir şeyler var onun. Böyle yazılmış. Atın iherinden intaba ya İbrahim böyle ses geldi. Var, kendi atın eğerinin karşımdan geliyorsa, ses. ya İbrahim! Yeni biri, bile, acık geliyor, geliyor, üşad istemiyor, yola gelmeyi istemiyor. Tekrar daha gittin mi? İmtebah! Kable emtemtebah ya İbrahim! ''Ya İbrahim ölmeden evvel uyan, öldükten sonra uyansan faide vermez.'' diyorlar. Atın her kaşından böyle geliyor ses. ''İntebâ kâble ententebâ'' ''Ölmeden evvel uyan, ya İbrahim öldükten sonra uyanmak fayda vermeyecek.'' deyince, bir daha kafası böyle kullanıyor. Oca padişah, belik padişah, bakmış ki bir geyik çıkmış evine, dağlı geçişi. Hemen seni hazırlamış okulu vuracağı zaman geyik geriye dönmüş. Allah seni o oğlama için mi halketti, yoksa ibadet, itaat, Allah'ın rızasını bulmanın için mi seni halketti, sen hiç düşünmen mi demiş. yerinden yadır kısırdı. attan gelmene aşağı atıverdi. O çengelli elbiseleri yoldu yoldu ben istemiyorum. Bunları dedi çobanı varmış orada gel çoban dedi. A şunları sen giydir o kefeneğine takımı bana ver dedi. Başladılar melekler ağlamaya yarabbi ne olurdu. Padişah çengelli elbiseleri yırttı yırttı attı da Şimdi çobanın kefeneğiyle tak kasmanın altında kaldı. Melekleri ağlattı yani. Perif diyor ki çıkır hı çıkır ağladılar. Allah şefaatine nail Sevaka şey uzun. Bir sesin uçuk daha gidiyor. Konya'da on sene evvel konuşmuşum. İşte Yüksel İslam'ın üstü tuttular. Müdürleri doktor, Vay be Allah'ım. Ali Kemal'lar. Mehmet. Çok. Ben saat gece saat iki kadar sohbet edildi. Yani çok güzel sohbetler edildi. Yani Teyfimizde de var. Bizi ne olumcu konuştu ve ayağa bakınca bu İbrahim'in hatırına geldi, konuştum. 45 dakika sürmüş konuşmam. Önye arasında kapışıldı böyle, ta bir ucu Urko'ya varmış. Almışlar, ben de iyi güvendim, kendim de aldım siyasi ve işte başka yılında, nişanımda başka olacak. Çünkü iyi geldi bana yok, dinleyenler kabiliyetleştiği süre, sözler kıymaklaşır. İbrahim, dünya elbisesini çıkardı, ahiret elbisesini giyiyor diye ağlıyorlardı. O kefeneyle aynen, gittiler. İnan o halinde birisi köprüden düşmüş de, dur bir İznillah'' deyince adam suya düşmedi, küprü şeyin arasında böyle kaldı. Hemen böyle keramet keşip sunur etmeye başladı, gitti. Şakik-i Belhi Hazretlerine, benim Şeyh'im diyor gene ben onu zannediyorum, ee, intisab etti. Siz dedi, çok safa ile yaşamıştınız, cefa etmek lazım size, dağdan odun getirsen. Mutfağımıza dağdan odun getir de tek kere yaksınlar dedi, Peki dedi. 18 sene olunacaktı sırtında buraları yara olmuştu böyle palişan. Emir tutuyordu böyle. Size tarikatı Aliye'nin adabımla konuşmuş oluyorum bu sırada. Bir gün 18 sene sonra geldi diz çöktü. Efendim bize himmet buyurun ustazım. dedi. Hmm. Şeyh'in benzi değişti, şahsı değişti, canı sıkıldığını bildiğinden kalktı, ipi paltaya aldı, koydu, vardı, gittikten. Hatibi çıkardı, o dedi ki, bu dedi adam dedi, bu İbrahim dedi, ''Bu işten yırdım'' demek istiyor. ''Odan <gülüyor> çeke çeke öldüm, bana himmet et'' dedi. ''Kortulayım bu olan kodundan'' demek diye kalbinde bu vaat edin. Çılışı görüyor onlar ayna gibi. İkincisi, ''Sen himmet edecek vakti bilmiyorsun, himmet et. Ben himmete layık oldum, aktarıldım, ikilendim, üçlendim, tohum atılmaya layık oldum'' demek istiyor. Bir bostancı, bostanın dikim zamanında bilir, çapa zamanında bilir, sulama zamanında bilir. Demek biz evlatlarımızın himmetiyle, çok zamanını bilmiyor da bize bu adam öğüt verdiğinden hata ettik. Yani hiç seslenmiyor ki, himmet ettirmiş ya, arası bütün kusurlu çıkıyor böyle. Şimdi bunu da dinleyen arkadaşlarımız var, bilmesinler. Ondan sonra bizi cehlemiz. Sen demir bir ayakkabı ki ayağına, İbrahim oğluna girerken yetiştiğin yerde ayağının yükcesi yalan ayak girer, yukçesine bas Seslenmez bir şey demezse, ucuz durunca bir daha bas Seslenmez bir şey demezse, ucuz durunca bir daha bas seslenecek olur, bir şey diyecek olursa dedi, ipi paltayı elinden al, gel dedi, ipi paltayı elinden al, gel hadi oğlumla seni men etti. çok sokapya hizmete layık değilsin. Böyle niyazat gözler de adam oldular, bizim arkadaşlara diyor, küçük bir hatıra boğun, sondaki yok desem ne böyle kırılır gibi. Yani bir hikmet var nere demez. Onun için bir şey söyleyemez bu zamanın alamına. Bir bastım diyor, yıkı taltanış. Ura kanadı yere kan döküldü ama hiç seslenmedi. Yerdi büyük. Üstazımı kırdım ben neden de himmet istem. Mimmeti nimet bile büyüklerin yanında edepsizlik. Tahir hocamız var, tanıştınız. Efendimizle beraber, orda. Şimdi orada. Bayramına getirdiler ve diye hiç şey rica ettim. Birisi de efendim, müsaade buyurun mu konuşmama? Buyur dedim bana himmet et diyemeyeceğim, çünkü hizmet edemedim dedim dedi. hoca ilim oldu hocam. Efendim bana dua et diyemeyeceğim, çünkü emir vermiş olurum. Duaya ben layık sen satı dua ediyorsun bizlere, duan gelir. Bir şey isteyeceğim yalnız, sizden bir şey isteyeceğim, onu kabul buyur, buyur dedi, diyor. Efendim. Sizi ve sizin etrafınızdaki insanları canım gibi seviyorum. şiddetle seviyorum. Bu sevgi bazı gelir bazı da gider elde değer. Ha ki gitmesin bu sevgiyle yaşayayım. Bununla öleyim, bununla kalkayım mahşarda ne olur Amin. Bu sevgiyle yaşasın, bu sevgiyle öldürsün tahin deyip diyor. Efendimiz.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 Belki son ömrümüz olacak bu. Şimdi kart keseceğiz. Vahri Kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Migaç'tan teşrif etti. Şöyle iki yazı gördüm diyor. İki tane yazı var. Birisinde levhanın. Ne kadar sofu, takva, ibadetli, itaatli olursanız, kötü insanlarla beraber düşüp kakıyorsanız yuhşerul mer'u mâme habbe. Kişi sevdiği ile beraber haşrıcam olacağından o kötülerle beraber cehenneme gider, isterse dünyanın dolusu ibadet olsun. Allah bunu kötüden tutmuş dünyalarına. Fena kimselerle teşvik-i etmiş. Bir insan ne kadar ıskankar, günahkar olursa olsun ikinci sadır, günahlarına tövbe giderek iyi kimselere karışmış, onlarla sohbet eder, onları sever, onlara karışmış. Harika Zülcelal tevbe surat ile bütün günahını affederim, onlarla haşrı Cemilerim mahşerde. El mer'ûl ma'amen ahabbe, yoşşerûl mer'ûl Onlarla beraber haşrı cemiyelerim, içinden günahkarı seçmeye de haya muamelesi buyururum. Şu olanın içinden yaramazı var, ben bilirim Çünkü genel cemadın. Sen, sen de hacasın kardeşim, haydi çıkın diyemem çünkü. Ulu kana utanır. Utanır. Sen Ulu kana diyor utanın da ısyanlı isyansız, kötü kalbile gelen, iyi kalbile gelen insanı seç, çıkcanız içimizden Allah'a sırasına. Diyemem de diyor ben diyebilir miyim diyor Allah. In. Ben Allah'a kan haya muamelesi yapmamayım. Çünkü onu seçecek olsam o kötü insanı peygamberler seviyor. Utbu cihanları seviyor, Gansu'l-Ağzamları seviyor, Utbu'l-Uyla'ları seviyor. İbadillahissalihin, salihin, salihin zümratını seviyor. İşte şu cemaat salih cemaat, Allah bunu bize vermiş elhamdülillah. İşte bunların içinde oldum mu? Allahu Teala Hazretleri, onların içinden sizi seçip de cehenneme gönderemem. Gücüm yetmez demek istemiyor da, ya muamelesi buyururum. Onlarla, merhem onlarla, günahın çoğulanma tevbe etmişsin geç. Onlarla dirim. Amrâşım, Efendimiz bile ağlayır diyor ki Allah, diyorum. seni diyor bu sevgiden ayırma ya diyor, bakmış bir böyle. Herkesin bir tezgünün yer o Allah için sevişme kardeş, Allah için sevişme. Ya Musa benim için ne amel ettin, namaz kıldın ya Rabbi. Oruç tuttum ya Rabbi. Hak ettim ya Rabbi. Zikrettim. Hep bunlar senin için. Namaz yerinde olacak, cennete götürecek. Oruç cümle olacak, perde olacak. Az zekat vücuduna, bedenine, kulya yüzüştüğüne gölge olacak. Zifullah nur olacak. Benim için ne yaptın? Yanıtı raz gök üstüsa nur olacak. Onlar hep senin faydana. Ben ne yaptım bilemedim ya Rabbi. Sen beni oraya celalet ya Rabbi. Elvali telibeli, Hele hadir terliği acüzen. Benim için bir yeliğimi sevdin mi? Bu Allah'ın sevgili kulu diyerekten onu sevdin mi? Bu da Allah'ın düşmanı namaz kılmaz, abdest almaz oruç tutmaz ağzından püsü söyler, onları da benim için onlardan da ayrıldın mı? El-hutlu fil-lâh ve el-buğzu fil yaptın mı? Oğlum yaptın mı? Ya muhtar, böyle yapayım ya. İşte benim için amel bu olur. Benim sevdiğini sevecek. Kardeşim işte yolumuz bu. gösteriyorum. veriyorum ben birer birer üstünü açıyorum. Demek ki Allah'ın iyi kullarıyla sevişeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah'ın sevmediği kullardan da ayrılacağız. Kalbimize ayrılacağız. Bir işimiz maksadıyla girdir, dükkanımıza girdi. Dükkanımıza girdi. olarak olaraktan o işi göreceksin. Çok fazla oturmadan, onu daha çok tutmadan müşterin Bir şey yok başka. Kalbende da daime iyilerle olacaksın. ''Ve kûnû ma'at fâdikîn'' ''Ve kûnû olum ma'at fâdikîn'' ''Sâdikînle beraber olun'' buyuruyor allah Teala. Sâdik kullar, malife, meşritse olsa, sende vudutsan, şöyle dur tuttuğun zaman, onu hatırındadır. Bir deyidi binde olur. Bunu üstaz kendini sallıyor, diyor ki nasıl bak güneş, şaktan doldu güne bu rüyası neydi efendim, bu rüyası, bu rüyası bütün dünyayı kablamış. Güneşin rüyasına uzaklık olmadığı gibi, Evliyaullah'ın da, Evliyaullah'ın da ruhaniyetine uzaklık, yakınlık yok. Kardeşlerimiz, zeki insanlar var içinde biliyorum. Urubiyaten urubiyaten farkı yoktur seyidin kalbinize ilahi hakikîsin sen mürşidin oğlumun erpiyatı bu urubiyaten uzaklığın yakınlığın urubiyaten urubiyaten uzaklığın farkı yoktur seyidin sizin için onun hiç farkı yok onun için büyüklerle elle de olsan yanlarımda olurken Allah yanından ayrımadın ya, inşallah. İbrahimine temin ettiler dedi. Birinci bastığında ayağa diyor ona hiç seslenmedi dedi. İkinci kanadığında diyor e, e, inan diyor. Böyle sıyrıldı tüm elde o diğer ediyor. Üçüncü bastığında bir biraz gemi çıkınca da dayanamadı geriye baktı külümserde. Dedi ki o de kaldı dedi, Belihta de padişahına bassan belalarını buldururdu. Ama şimdi diğer iş insanım, basarsan basan demek istedim efendim. Dedi ki bu bizim işe yaramaz. Çünkü dedi Belik'i almış, daha Belik'in padişahlık kokusunun rayihası bunun burnunda duruyor dedi. Daha o sevgi duruyor. Ubu'ya, yaramaz, kol gitsin demiş, Ama bunlar hep nişan için oluyor, kusursuz direkt ret için oluyor. Yani ayıksın sonda daha iyi olsun diye istiyor Efendisi onu. Bir diyor kendi memleketine varıyor, padişah serayine çıkıyor, çok dervişler çıkmışlar. Derviştiği muhteşemedirler, atılyeler dağılıyor, herkes had çıkın diyor. Haydi ya ben diyor, o derişler değilim, hal dermişim, yav derişi değilim diyor. Ha ne olursun diyor. Şimdi ben burayı kendi yaptığı serayın. Şöyle bir beşçilerinle oturduyor ya da şöyle duayır, şöyle yatırır, hayvaiyatım. Ya evet, terin gibi çok kırstuzlar geldi buraya diyor. Hiç bilemiyorlar çünkü sakat karışmış. Amca nasıl yani? Oğlun bir tanrı selamı verdin, Allah selamı verdin. Allah'ın selameti senin üzerine kıl ki de ve aleyküm selam demeyin. Amca benim masir gör, beni dilet çalıştırıyor burada. Olunun birini aşağı ve aleyküm selam derken elin durur da bir odunu aşağı atarsam, Kırk paralık haram yesen, 700 ilket cemiyet ile kılınmış, kabul olmuş namaz birlecek yerine. Bir lokma haram katarsan rızkıma kırk gün duam kabul olmaz, amelim olur Bu korkuyla ve aleyküm selam diyemedim. Şimdi bizim arkadaşlar hep hepimiz... ben diyor, <gülüyor> Allah sen bilin yarabbi hakkımıza şöyle böyle. Nasıl kabul olsun, doldurursan karnına, hiç olmazsa ilde yersen, veresini dürüst etmez de, ailenin veresini, Kur'an-ı Kerim'e göre almaz da, köpeği, şeye göre, zamanın kanununa göre alırsan, bir tarafının zehri, zıkkı mı dersen, rızkıyın, bir taraftan yaptığın ticarette ne de hile kasar, iyisini yukarıya, şeyini aşağıya, yani kaç evden şey neden biz e, inan e, şey alıyor, çilek alıyor, şey alıyor o zaman da erken meyvelerden armut.